Bildiğiniz üzere Bakara Suresi'nin 267. ayeti kerimesinde kaldık ki bundan önceki ayeti kerimelerde şu mevzular üzerinde durmuştuk. Hatırlayınız lütfen ki o hususiyetle önemli bir konuydu. Günümüzün hastalıklarından bir tanesinin üzerinde durmuştuk geçtiğimiz ders ki o neydi? Amellerimize ihanet etmek. Yani amelleri Allah Azza ve Celle'ye hasretmediğimiz takdirde o amele ihanet edilmiş demektir. Hatırlayınız uzunca bir hadisi de konuya mutallik olarak paylaşmıştık. Ki Allah Azza ve Celle o üç sınıf insanla konuşmayacak ve onları yüzüstü cehennemde sürükleyecekti ki o üç sınıf insanlardan bir tanesi de ki şehitleri, şehit olanı, infak edeni ve bu manada örnekler vermiştik. Onların Allah azza ve celle'ye amellerini hasretmediklerinden ötürü de cehenneme sürünerek gireceklerini örnek olarak paylaşmıştık. Ve yine dünya hayatına verilen önemi gündeme taşımıştık geçtiğimiz ders. Bu hafta inşallahu Rahman Bakara suresinin 267 274. ayet-i kerimeler arasını çünkü bir bütüncül hepsi infaktan bahsediyor ayet-i kerimelerin ben toplu cema alini vereceğim inşallah ondan sonra ayetlerin üzerinden bize lüzum olan ihtiyaç olan azık niteliğindeki hususları da paylaşmaya çalışacağız inşallah Allah azze ve celle Bakara suresinin 267 ve 274. ayetler arasında şöyle buyuruyor Mealen okuyorum kıymetli dostlar. Aslağulübillah. Ey iman edenler, kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye layıktır. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve sizi cimriliğe telkin eder. Allah ise size katından bir mağfiret ve bir lütuf vaat eder. Allah her şey ihata eden ve her şey bilendir. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse ona pek çok hayır verilmiş demektir. Ancak akıl sahipler düşünüp ibret alırlar. Yaptığınız her harcamayı ve adadığınız her ada muhakkak Allah bilir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Eğer sadakaları, zekat ve benzeri hayırları açıktan verirseniz ne ala. Eğer onu fakirlere gizlice verirseniz,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 Yapacağınız hayırlar kendilerini Allah yoluna adamış, bu sebeple yeryüzünde kazanç için dolaşmayan fakirler için olsun. Bilmeyen kimseler iffetlerinden dolayı onları zengin zanneder. Sen onları simalarından tanırsın. Çünkü onlar yüzsüzlük ederek istemezler. Yaptığınız her hayır muhakkak Allah bilir. Mallarını gece ve gündüz gizli ve açık hayra sarf ederler var ya, onların mükafatları Allah katındadır. Onlara korku yoktur, üzüntü de çekmezler. Evet. Şahit olduğunuz üzere dostlar 267. ayeti kerimeden 274. ayeti kerime kadar hepsi infakla alakalıdır ve biz inşallah bunu topluca işlemeye ve irdelemeye çalışacağız. Şimdi 267. ayeti kerimede özellikle bir ibare belki dikkatinizi çekmiştir. Ben tekrar ifade etmekte fayda görüyorum. Dostlar ki şöyle buyuruyor Allah. Azza ve celle mealen söylüyorum. Hani diyor gözünüz açık olduğunda Kötü görüp de almadığınız ürünler olur ya diyor infaklarınızı bu kötü ürün, ürünlerin üzerinden yapmayınız diyor Allah yani siz gözü kapalıyken neyi aldınız bilmezsiniz ama diyor gözü açıkken kötü bir ürün almazsınız ya ki böyle değil midir teşbih hata olmasın manavda çarşıda pazarda alacağımız ürünün hatta alttakini çekeriz ki değilmiş olmasın bu kadar ince ve hassas düşünürüz o diyor kötü ürünü nasıl seç, seçmezsiniz Diyor ki infak ederken de diyor nasıl iyisini tercih ettiyseniz infakta da iyisini yapınız diyor Allah. Ve bunlardan hareketle inşallah ben sizlerle bu akşam iki tane önemli hususu paylaşmak istiyorum. Ama evvelinde 267. ayet-i kerime önemli. Bakınız gözünüz gördüğü zaman nasıl kötüyü alıp al, almak veya tercih etmezseniz diyor infakta da diyor kötüyü yapmayınız. Sevdiğiniz şeylerden yapınız diyor Allah. Dolayısıyla bu ayeti kerime aslında bir hususa en-nuzul olmuştur. daru kutninin tahric etmiş olduğuna göre rivayet eder ki Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam emir buyurmuştur. Zekat memuruna demiştir ki git zekat verecek kudrette olanlardan zekatları al gel. Bir tane sahabe ise bakmıştır kendi normalde olgunlaşmış hurmalarına, bir de bakmıştır ağaçta daha olgunlaşmamış hurmalara. Demişti ki bunları İslam'a ben Allah yolunda infak edeyim. Olmamış hurmaları Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a göndermiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gönderilen zekatları ve malları değerlendirirken o daha olmamış kimseye fayda sağlamayacak hiçbir katkı sağlamayacak bir fakirin karnını bile doyuramayacak düzeyde olan o hurmaları görünce der ki bu hurmaları kim gönderdi? Zekat memuru da filan gönderdi ya Resulallah. Der demez. dar rivayetine göre Allah bu ayeti indirmiştir. Nasıl ki siz gözünüz gördüğünde malın iyisini seçersiniz. Kötüsüne hiç tamah etmezsiniz. İnfah edeceğiniz vakitte de sevdiğinizden infak ediniz. Önemli. Bu ayet bunun için inmiştir. Ben de bu mefhum ve konsept bütünlüğünde sizlerle iki tane hususu paylaşmak istiyorum. Tefsirul Furkan'ın bu geceki ilk azığı şu olacak. Kendi nefsimiz için arzu ettiğimizi, diğer bir kardeşimiz için arzu etmesini bileceğiz. Bir, bu bir. İki, sevdiğimiz şeylerden infak edeceğiz. Sevmediklerimizden değil. Çünkü Resulullah aleyhissalatü vesselamın katında, onun nazarında o verilen olmamış hurmaların hiçbir kıymeti yoktu. Allah indinde de yoktur. Öyleyse yaptığımız infakların Allah katında değerli olması için sevdiklerimizden infak edeceğiz. İkinci azık bu olacak inşallah. Meselenin detayları şöyledir kıymetli dostlar. Sevdiğimiz şeylerden kendi nefsimiz için arzu ettiklerimizi kardeşlerimiz için de arzu edeceğiz. Buna ben biliyorsunuz, elhamdülillahi rabbil alemin. Bugün Tefsirul Furkan'ın 81. dersi. Allah'a müsaenalar olsun. Rabbim bereketlendirsin. Rabbim amil olmayı nasip etsin inşallah. Bugüne kadar mikrofonlar aracılığıyla sizden huzurunda birçok zihniyeti konuştuk. Hatırlıyor musunuz? Bahanecilik zihniyeti, öteleyici zihniyet. Ne bileyim farklı farklı işte aklımıza şimdi gelmiyor ama zihniyetleri konuştuk. Bu ayeti kerimenin de bize bir armağanı var. Bir zihniyet öğretiyor. Diyor ki böyle bir zihniyet sahibi olmayın diyor Allah. Subhanahu wa Teala. Ne demiştim birinci başlığa, sev Kendi nefsimiz için arzu ettiğimizi kardeşlerimiz için de istemeyi bileceğiz. İslam böyle istiyor. Öyleyse bugün akşam konuşacağımız zihniyetin adı bencillik zihniyeti. İslam tasvip etmiyor. İslam, ben merkezli düşünmeye, en merkezli yaşamaya asla müsamaha göstermiyor. Öyle ki, mesela o kadar ehemmiyetli ki, Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam, kendi nefsi için arzu ettiğini, diğer bir kardeşine arzu etme meselesini, imanla ilintilemiş. Subhanallah. Birazdan paylaşacağım hadisi hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki Buhari'yi açınız ilk hadislerden bir tanesidir. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ma yuhibbu li, ahiyyi, yuhibbu li nefsi. Kim sizden diyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam kendi nefsi için arzu ettiğini diğer bir kardeşi için arzu etmezse iman etmiş olmaz diyor Resulullah Aleyhissalatu Vesselam. Buradan da tabii böyle düşünmeyen kardeşimizi tekfir ettiğimiz gibi bir anlam çıkmasın. Ama biz biliyoruz ki usulda ve usulü fıkıh da ehemil ehemmiyetli meseleleri Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ehemmiyeti ibraz olsun diye imanla ilişkilendirmiştir. Haya imandandır örneğinde olduğu gibi müminle Mümin olmayanın arasındaki fark namazdır da olduğu gibi namazı kılmayanları nasıl biz tekfir etmiyorsak bu hadisin asıl bizlere anlatmaya çalıştığı meselenin ehemmiyetidir. İshallâ i̇şte, yûminu vâhidukum hattâ yuhibbe li, li Kendisi için, nefsi için arzu ettiğini kardeşi için arzu etmiyorsa iman etmiş olmaz diyor Resulullah Aleyhissalatu vesselam. Bunun Türkçesi ne? Bizim jargonumuz da bunun anlamı şu. Bencillik yapmayın diyor Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Kendin için ne istediysen kardeşin için de iste. Daha hayırlısını iste ki iman edenlerin safına dahil olmak lazım gelir. Vallahi bu ayetin en güçlü öğretisi bu. Bencil olmayacağız. Bencillik zihniyetinden sıyrılmayı öğütleyen bir ayettir. Çünkü sen nasıl ki Kendin için iyisini seçtin, alı koydun ve kötüsünü infak ettin. Demek ki kardeşin içinde iyisini isteyeceksin. Bu ayet bunu öğretiyor. Daha hayırlısını isteyeceksin. Az önce hatta bir tane hocamla böyle muhabbet ederken üzerinde yeni bir kıyafeti gördüm. Dedim ki, hayırlı olsun. Ne dedi biliyor musunuz bana? Daha iyisi senin olsun. Der miyiz biz? Böyle bir ifade bizim yöremize, ananemize, örfümüze hakim midir dostlar? Hepimiz bilumum bunu söyleriz. Kardeşim hayırlı olsun, daha iyisi senin olsun ağabey. Nereden öğrendik biz bunu? Kardeşi için daha hayırlısında, temennide bulunmayı biz kimden öğrendik? İslam'dan mı? Bencilliği İslam toprağın altına gömeli 1400 yıl oldu. Bize Resulullah Aleyhissalatu vesselam getirdiği risaletle öğretti bencil olmamayı. İşte bu ayeti kerimede de biz bunu hatırlıyoruz. Bunun üzerinde konuşmaya çalışacağız inşallah. Öyle ya. Bu ayet neyi öğretiyor biliyor musunuz dostlar? Söyleyeyim mi? Başkasının hayrını düşünmeyi öğretiyor. Empati kurmayı öğretiyor. Nasıl kendim için istiyorsam, Kardeşim için de aynısından olsun'u öğretiyor aslında. Nasıl ki iyisini seçiyorsam kötülerin arasından yok. Nasıl kendime iyiyi layık görüyorsam din kardeşime de Allah daha iyisini nasip etsin. Bunu öğretiyor bu ayeti kerime. Ene merkezli bakmayın diyor Allah. Ben merkezli bakmayın diyor Allah. Biz merkezli bakmayı öğretiyor bu ayeti kerime. Vallahi bu hadis önemli. Hepimizin bildiği bir hadis. Ama gelin dostlar bu akşam inşallah azık olsun. Hayatımızın merkezinde dursun. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbuli ehiyihi. Me yuhibbuli nefsi. Kendi nefsim için, nefsimiz için arzu ettiğimizi kardeşimiz için de isteyelim. Allah bizi kolay kılsın. Bu merkezli bakmayı öğretiyor bu ayet-i kerime. Ata sözleri vardır, yaygındır aslında ya. Ama hiçbirisi de İslam'la muafık değildir. Hep muhaliftir. Şimdiki söyleyeceklerimi kastediyorum. Her koyun kendi bacağından asılır. Öyle değil. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Böyle değil. Bu bencillik zihniyetinin aslında bir yansımasıdır başkası değil. İslam bunu nehyediyor. İslam bunu Bizim şahsiyetimize uygun görmüyor. Diyor ki İslam Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam kendi nefsin için bir şey mi istedin kardeşinde de olsun diye dua et. Ya Rabbi bana verdin daha hayırlısını kardeşime nasip eyle. Bu merkezden bakmayı telkin ediyor İslam. Vallahi önemli. Ben size bir şey öğreteyim mi dostlar? Başta nefsime sonra size inşallah... Bir sahabenin bir rivayetin üzerinden anlatacağım bunu. Kardeşlerimizin hayırını istemek. Vallahi eğer ki biz kardeşlerimizin hayırını istersek Allah bize cenneti hazırlayacak. Subhanallah. İstemiyor muyuz cenneti? Vallahi istiyor muyuz dostlar? Vallahi istiyoruz. Biz cennet ehlinden olmayı istiyoruz. Rabbimiz de bu duamıza icabet etsin bu akşam. E cennet ahlinden olmak istiyorsak, şimdi birazdan paylaşacağım rivayetin üzerinden öğreneceğiz. Kardeşlerimizin hayrını isteyeceğiz. Kendi hayrımızı istediğimiz kadar, kardeşlerimizin hayrı için dua edeceğiz. Bencil olmayacağız. Hep bana, hep bana demeyeceğiz. Vallahi önemli bencillik zihniyetini repertuarımızdan atacağız inşallah ki Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vaat etmiş ve müjdelemiştir kardeşinin hayrını düşünen ona kindarlık beslemeyen ona husumet beslemeyen onun hayrı için dua eden Allah cennet hazırlamıştır bir gün Enes bin Malik'tir bunun ravisi ha. Radiyallahu an Ahmed ibni Hammel rahimahullah da takirc etmiştir. Enes bin Malik diyor ki bir gün Resulullah aleyhissalatu vesselam ile oturuyoruz mescitte. Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birazdan kapıdan girecek olan kardeşiniz Allah'ın inayetiyle cennetliktir. Allah. Bir tasavvur edin ya orada oturduğunuzu. Ve siz Resulullah'ın yanında oturuyorsunuz. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam dışarıdan birazdan içeriye girecek olan kimseye cenneti müjdeliyor. Allahu akbar. Sa'd radıyallahu an içeri giriyor. Ki Ahmet İbni Hanbelli'nin rivayetinde tahric etmiş olduğu rivayette hangi saat olduğuna dair ilavesi yok. Ben de onun için... Sa'd diye aktarıyorum. Bazı rivayetlerde Sa'ad ibn Abi Vakkas diye geçer ama ben bu metne bağlı kalıyorum dostlar. Tamam inşallah. rahman. Diyor ki Enes bin Malik, Sa'ad radıyallahu an içeri girdi. Sa'ada cennetlik olduğunu müjdeledi Resulullah Aleyhissalatu vesselam. Diyor ki Enes ibn Malik radıyallahu an diyor ki bu üç gün ardı ardına oldu. Oturuyoruz Resulullah dedi ki birazdan girecek olan kardeşiniz Allah'ın inayetiyle cennetliktir. Diyor ki saat girdi yine içeri. Üçüncü gün Resulullah aynı müjdeyi verdi. Birazdan kapı çalacak ve içeri girecek olan kardeşiniz cennetliktir Allah'ın inayetiyle. saat girdi diyor içeri Enes bin Malik. Abdullah ibn Amr ibn As hemen Sa'd'ın yanına girmiş. Bu da ayrı bir azık aslında. Ayrı üzerinde konuşulması gereken bir konu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birisi için cennetliktir dedi ya Abdullah Amr ibn As radıyallahu anh, hemen gitti dedi ki saat Kerim kardeşim senden bir istirhamım var. Bir ricam var bu kardeşini kırma. Bana müsaade et de sende üç gün misafir olayım. Cenneti nasıl araladın bana bir göster Allah rızası için. Derdine bak. Cennetin yolunu gösteren, kapısını aralayan bir kimse bu işi nasıl başarmış bunu öğrenmek için diyor ki üç gün misafirin olabilir miyim? Beni ağırlar mısın üç gün? Seni gözlemlemek istiyorum ki o müjdeye ben de mazhar olabileyim. Diyor ki hay hay. Başımla beraber Sa'd'ın evine misafir olur. Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anh Üç günün sonunda der ki Abdullah radıyallahu an der ki Saad kardeşim üç gündür sana bakıyorum ama ne benden fazla bir ibadetim var ne de benden eksik. Resulullah aleyhissalatu vesselam Allah'ın inayetiyle senin neyle ne yaptın ki seni cennetle müjdeledi ey Saad kardeşim. Diyor ki gördüğün üzere Abdullah ne eksik ne de fazla bir ibadetim var sen ne yapıyorsan aynısını yapıyorum. Ama Allahu u Alem Resulullah Aleyhisselatü beni müjdeledi hakikat şu olsa gerek. Bir Allah'a hamdü senalar olsun bu kardeşin bugüne kadar hiçbir Müslüman kardeşine kin beslemedi. Herkes kendisini şimdi bir muhasebe et. Ha? Başta ben ha? Allahu Ekber. Farkı var değil mi? Bir kişiye dahi kin beslememiş. İki diyor ki kardeşim Abdullah. Allah Azza ve celle diyor kullarını nimetlendirir ya. Bugüne kadar hamdü senalar olsun. Hiçbir kulun nimetinde gözüm olmadı. Yarabbi niye onda var da bende yok demedim. Rabbim şahittir. Ne takdir ettiyse bana o. Ona da neyi var? neyi ikram ettiyse benden niye yok ya Rabbi demedim husumet beslemedim kin beslemedim garez beslemedim Allah ona verdiyse hayırlı olsun dedim diyor ki Abdullah radıyallahu an diyor ki bu olsa gerek çünkü bizde yok bu olsa gerek diyor radıyallahu an. biz bu rivayetin üzerinden şunu öğreniyoruz Kardeşlerimizin hayırını istersek Allah bize cennetini hazırlayacak. İnşallah. Dolayısıyla kerim kardeşlerim Sa'd radıyallahu anh'ın üzerinden biz bencil olmamayı öğreniyoruz. Düşünebiliyor musunuz ya? Allah rızası için şöyle bir 3-5 saniye bir tasavvur edin ya. Şöyle baş başa kalın. Ailenizi, akrabayı, talukatlarınızı, eşrafınızı şöyle gözünüzün önünde canlandırın. Onda var ve sende olmayan bir şey ve sen diyorsun ki hayrını görsün. Hiç kalbinden bir şey geçirmeyeceksin. Vallahi zor. Kim beslemeyeceksin? Vallahi zor. Ama biz öğretimize dönecek, azlığımıza dönecek olursak, Sa'd radıyallahu anh'ın rivayeti üzerinden bencillik zihniyeti Müslüman'ın şahsiyetiyle uygunluk arz etmez. Kapının dışında kalacak. Bencillik yok. Nefsim için istediğimi kardeşim için istemeyi bileceğiz. Bunu öğretiyor Resulullah aleyhissalatu vesselam. Vallahi bu su diğerinden daha kaliteli ise diyeceğim ki ağabeyim bu suyu sen iç. Bu su daha hayırlı sana layıktır diyeceğiz. Bu zihniyete sahip olacağız. Allah bizi bencillikte muhafaza eylesin. Zamanın behrinde, Sultan Mahmud zamanında Bekir Efendi varmış. Bekir Efendi. Ama ne ile ünlüymüş biliyor musunuz? Konumuzla alakalı bencillik. Gel zaman git zaman bencillik yapa yapa yapa. Bekir Efendi'nin adı olmuş Bencil Bekir. Herkes Sultan Mahmud zamanında bencil Bekir diye tanır olmuş onu. Ne yapıyormuş biliyor musunuz? Her şey benim olsun. Vermeyim alayım. Onda varsa bir tam bende olsun iki tam. Bende varsa bir onda olsun yarım. Hep bu. Bencillik zihniyeti üzerine kaim bir mantalite hayata bakış açısı. Böyle yapa yapa, böyle bir hayat idame ede ede olmuş Bekir Efendi'nin adı Bencil Bekir. Tabi avam ve topluluk halk bunu konuşuyor. Sultan Mahmud'un kulağına gelmiş. Demiş ki ya bu adam hakikaten bencil mi? Yani bir insana bencil deniyorsa demek ki bencil. Demiş ki bu İslam bir şahsiyetle örtüşmez. Tedavi etmek lazım onu. Bencil Bekir'e haber salın Sultan Mahmut yarın onun evine misafir olacak. İyi haber ederler. Tabi bizim Bekir Efendi her şeyi hazır ve nazır eder. Ertesi gün Sultan Mahmut onun evine gider ve ağırlar Bekir Efendi. Aman Allah'ım. Nasıl bir izzet, nasıl bir ikram yok yok. Birisini getiriyor birisini götürüyor. Şimdi tabi Sultan, Sultan'a gelen haberle Gördükleri birbirleriyle örtüşmüyor. Yani bencil Bekir nerede? İzzet ikram sahibi Bekir nerede? Merak da ediyor. Bir taraftan da bencil Bekir'i sınamak istiyor Sultan Mahmud. Diyor ki Bekir efendi. Benim kulağıma senin bencilliğinle alakalı çok şeyler söylendi. Ama gördüğüm kadarıyla maşallahın var. İzzet, ikram hepsi üst üste maşallah. Hakikaten ya bencil değilsin ya da bir başka iş var kalbinden de bunu bir sınayım der sözüne devam eder dikkat buyurun Bekir efendi Allah razı olsun izzetinden ikramından çok hoşnut kaldım seni ödüllendirmek istiyorum sultanımdan ne istersen iste köşk binek mücevher arsa toprak ne istersen sultanın sana onu verecek hak ettin pekir efendi ama bir tek şartım var sınayacak ya komşuna iki mislisini vereceğim Bekir efendi darlanmış boncuk boncuk terlemeye başlamış rengi falan atmış bir taraftan ne isterse verecek diğer taraftan komşusuna iki mislisini verecek sultan da bu arada sınıyor ya aradan dakikalar geçmiş ama hakikaten Bekir efendi boncuk boncuk terlemeye başlamış darlanmış iyicene demiş ki sultanım ne istersem komşuma da iki mislisini verecek misin ne istersem öyle mi evet vereceğim Allah da benim söylediğime şahit olsun ne istersem vereceğim deyince bencil adı üstünde Bekir efendi demiş ki sultanım rica ediyorum gözümün birisini çıkar demiş ya demiş ki onun iki gözü çıksın <gülüyor> bencil mi bencil vallahi şimdi insan. Ben inanıyorum ki anlatmak istediğim meramımı ziyadesiyle anlattı. Şuna bak ya. Gözünün bir tanesinin çıkmasına razı ama komşuda iki misli olacak ya. Allah bizi bu zihniyette muhafaza etsin. Veren el olmayı nasip etsin. Alan değil. Ayette de geçiyor yani 270-271. Ama bencillik zihniyeti öyle bir hastalık ki, öyle bir virüs ki vallahi anında bütün bedenini Senle de kalmaza, çocuğuna, ailene, etrafına ve herkese sirayet eder. Böyle bir hastalık. Onun için önemsiyoruz. Onun için baştan nefsime ve size telkin ediyorum dostlar. Diyorum ki bencillik İslam'ın İslami bir şahsiyetle örtüşmez. Kapı dışında kalır. Kalmalıdır. Bencillik zihniyeti bize yakışmaz. Vallahi o hale geldik ki. Hiç. Yani kendimizi düşünmekten, hep alan el, alan el olmaktan vermeyi unuttuk. Subhanallah. Ve iyisi bende olsun. Ben vermeyeyim İyisini bana versinler komşuda olmasın. Belki de bunu en iyi anlatan böyle bizi tebessüm ettirecek bir tane şeyi paylaşayım sizinle hikayeyi. Adam bir tanesi nehre düşmüş. Boğuluyor, yüzme de bilmiyor. Allah'ın işine bak. Şimdi veren el, alan el var ya, burayı iyi kaçırmıyor inşallah dostlar. Düşmüş ya nehre, boğul, boğulmak üzere yüzme de bilmiyor. İmdat, imdat, beni kurtarın, feryadı figan koparınca, köylüler hemen sesi duymuşlar, apar topar koşmuşlar, imdat çığlığına icabet etmek için. Adam bir taraftan boğuluyor, bir taraftan da yardım etmek üzere, oradaki halk diyor ki, kardeşim diyor, elini ver elini tam elini uzatacak imdat diyor elini geri çekiyor ya diyor kardeşim bak hem imdat diyorsun hem boğulmak üzeresin ve elini ver elini tekrar elini geri çekiyor o arada oranın hocası muhterem bir zatı geçerken bakmış olaya da şahit olmuş elini ver elini adam hem ölmek üzere kurtulmak istiyor burayı anlayın lütfen oradaki yardım etmek isteyen kardeşler de elini ver diyor adam elini uzatmıyor Hoca efendi işi çözmüş demiş ki, aha bu bizim demiş bencil ya, bu bencil demiş vermeyi bilmez. Onun gibilere elini ver demeyeceksin. Elimi al de bak nasıl tutuyor demiş. Tutmuş kurtulmuş. Subhanallah. Elim elini ver adam bundan bile imtina ediyor ya. Ama elimi al tutmuş. Biz bencillik zihniyetin böyle girdabında boğuluyoruz Allah muhafaza. Bizden hiçbir şey çıkmasın. Hep başkalarından çıksın, bizden çıkmasın. Bende olsun, başkalarında olmasın. İyisi benim olsun, kötüsü komşumun olsun. Hep bu anlayışla hareket ediyoruz. Ama ne dedim az önce? Girizgah yaparken dedim ki, İslam, Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kendisiyle getirdiği risaletle birlikte, bencillik zihniyetini, tarihe gömmüştür. Demiştir ki İslami bir şahsiyetle yan yana asla duramaz. Vallahi bunun en güzel örneklerinden bir tanesi de muâhavâd beyne ensâr ve muhâcirîn değil midir? Dostlar! Ensâr ve muhâcir ile yapılan kardeşlik akdi değil midir? Birbirlerini öldürmek için gecelerini gündüzlerine katarken, bencillik zihniyeti üzerine kaim bir yaşam sürerken, benim olsun onun olmasın Bendeki çok Ondaki az olsun düşüncesiyle Husumet beslerken birbirine Subhanallah Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam Ensarla muhaciri kardeş yapmadı mı Muhacir İslamı Devlet olan yere Öyle değil mi Medine'ye Yesrib'e Resulullah aleyhissalatu vesselamla hicret ettiklerinde Hiçbir şeylerini götürmediler ne yaptı ensar Allah aşkına siz söyleyin. Dedi ki kardeşim, Resulullah aleyhissalatü vesselam kimi kimle kardeş kıldıysa, Dedi ki aha burası hurma bahçem, Yarısı senindir kardeşim. Subhanallah. Dedi ki şu benim bineğimdir, Şunun bir tanesi senin olsun bir tanesi benim. Abdurrahman ibni Avfa, iki tane zevcesinden, Bir tanesini veren sahabe vardır ensardan. benim hafızam algılamıyor Allahu akbar yok öyle değil onun için biz tabir yerindeyse bencil olmamayı İslam'dan öğrendik Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan öğrendik Ensardan öğrendik subhanallah tasavvuru acayip subhanallah ucubetle karşılıyorum Diyor ki Abdurrahman madem ki Resulullah seni benimle kardeş yaptı hurmalığım senindir evimin hücremin bir tanesi senindir iki zevcemden bir tanesi de senindir al Abdurrahman ibn Avf dedi ki gerek yok bana dedi e, mağazaları dükkanları çarşıyı göster yeter dedi ya bencillik yok vallahi belki de İslam'da biz merkezli vardır anlayışını anlatan en iyi örnek. Yarmuk savaşında bir yudum su içmeden şehit olan üç tane sahabenin kardeşe olan ikramıdır. Subhanallah. Var mı öte bir örnek? Bundan daha zirve bir örnek. Varsa da birazdan ben anlatacağım inşallah zaten. Yarmuk savaşında... Haris radıyallahu an Suheyl radıyallahu an İkrim radıyallahu an Ebu Cahil'in oğlu Yarmuk savaşında üçü de yan yana yatarken yaralı bir vaziyette Haris radıyallahu an su ister. Kendisine su getirildiğinde yanı başında yine yaralı olan ama suya ihtiyacı olan İkrima radiyallahu anh'ın sesi duyulur der ki su. Le yu'minu ahedukum. Hatta yuhbûlî ahihi ma nefsi. Bu hadisin tefsiridir Bu hadisin açıklamasıdır bu rivayet. Özüdür özü. Diyor ki ben müsya ihtiyacım var ama İkrime kardeşim istedi ona götür suyu. Hayat Mehmet meselesi belki vallahi. İkrimeye götürülen su ona belki hayat verecekken, Suheyl radıyallahu an öbür taraftan su dedi. İkrime dedi ki kardeşim içsin suyu benim yerime. Bir rivayete göre Suheyl'e vardığında Suheyl radıyallahu an şehit olmuştu. Allah azza ve celle onlara cennette ikram edecekti suyu. Onun o zara dedi ki bari ikrimeye götüreyim suyu. Ama artık vakit çoktan geçmişti. Çünkü Allah doyurmuştu ikrimeyi. İkrimeden de Haris radıyallahu anh'a geldi. Onu da Allah doyurmuştu. O da şehit olmuştu. Allahu akber. Nasıl bir şey bu ya? Ben içeyim o içmesin. Hı? Biz bir vadide Ashab-ı kiram bir vaat edem. Allah bize hakiki da amil olmayı nasip etsin. Ben size de çok daha etkili belki de amellerimize tesir edecek bir örneği paylaşayım inşallah. Kimi misafir edeyim biliyor musunuz dostlar? Kimi? Abdullah İbni Ömer radıyallahu an. Birinci başlığımız neydi dostlar? Kendi nefsimiz için arzu ettiğimizi diğer bir kardeşimiz için istemek. Dikkat buyurun lütfen. Abdullah İbni Umar İbni Saad'ın tabakatında geçer. Arafattan inerken evine doğru geçmektedir. Der ki kardeşlerim biraz hastayım, rahatsızım. Eve geçeceğim ama bir balık çekti canım. Bir balık tedarik ederseniz onu yemek istiyorum akşam eder. Abdullah İbni Omar radıyallahu anh. Onu birazdan bir daha misafir edeceğim inşallah. Abdullah radıyallahu anh'ın istediğini yaparlar. Evine gelir, istirahata çekilir. Tabi balık öyle deyince kolay değil ki. Zor bulurlar balığı. Ve hanımına verir arkadaşları. O da pişirir, hazır eder. Abdullah radıyallahu anh'ın önüne Yemek üzere getirildiğinde kapı çalar. Açarlar ki bir bedevi gelir Abdullah ibn Ömer'ün huzuruna onu ağırlar, oturtur ve dikkat buyurun. Canı istemiştir bir şeyi. Ha, siz de bir şeyler isteyin şimdi aklınızdan. Nefsinizden bir şeyler sizin hoşunuza gitsin. Abdullah ibn Ömer balığı istemiştir ve önünde hazırdır. Onu yemek üzereyken bedevinin balığa böyle ah olsa da yesem nazarı vardır ya öyle bir bakış atar balığa Abdullah ibni Omer'da bunu görür der ki kardeşim açsan bu balığı sen ye oradakiler hemen müdahale ederler der ki Abdullah halin vaktin yerindedir ki sen ta evvelden bizden balık istedin zaten zor şer bulduk güçlükle bulduk kardeşim Balığı sen yesen de evinde kardeşine başka bir şey var onu ikram etsen olmaz mı? Çünkü bunu sen istedin ve senin için hazır ettik. Yok da değil kardeşinin karnını doyurabileceğin başka nimetler de vermiş Allah sana. Onunla onun karnını doyursan dediğinde Ömer radıyallahu anh ne diyor biliyor musunuz? Ben balığı çok istedim ama istediğim şeyi diyor infak etmek boynumun borcudur. Allahu akbar diyor ki istedim o balığı istediğimden dolayı da diyor istediğimi infak etmek boynumun borcudur bana vaciptir böyle deyince hanımı oradan müdahale ediyor ki Abdullah bir dirhem vereydin de daha iyi balığı o bir yerden bulaydı yani mesele bulamamazlık veya tedarik edememezlik değil ki istemişsin canın balık çekmiş ver bir dirhem kardeşine gitsin başka bir yerden karnını başka bir şeyle doyursun dediğinde dur Subhanallah Abdullah İbni Ömer radıyallahu an işte böyle vakarlı bir sahabeydi dedi tam da burası işte meselenin özü bura mesele bir dirhemi verip kardeşin karnını doyurmak değil vallahi mesele canının çektiğini kardeşine infak etmek vakit bir dirhem verip kardeşini gönderme vakti değil Canı'nın istediğini kardeşin için isteme ve infak etme vaktidir. Vermiştir kardeşine balığı. Yememiştir Abdullah. İbni Ömer radıyallahu anh o balıktan. Ama işin özü şu. Mesele diyor ki, ya, hanımına, hanımına, hatununa diyor ki, mesele bir dirhemi verip karnını doyurmak değil. Ben sınanıyorum. Balığı istedim, Vakit istediğimden infak etme vaktidir. Subhanallah. Dolayısıyla birinci başlık böyle. Sevdiğimiz şeylerden infak edeceğiz. Allah bize de Abdullah İbni Ömer gibi bir anlayış nasip etsin. Nefsimizde ne istedik ve kendimiz için ne istediysek, kardeşlerimiz için de isteyebilme anlayışı ve şuuru ikram etsin Allah bize. Şimdi ikinci başlığa dedik ki dostlar, sevdiğimiz şeylerden infak edeceğiz öyle ya Allah hamdolsun ben bu mikrofonlar vasıtasıyla da çok defalar söyledim Sevdik sevdiğimiz şeyin tarifini yapmıştım daha önce hatırlayınız sevdiğimiz şey nedir yani biz neyi seviyoruzdur ki Allah onlardan infak edin diyor benim tabirimle Verdiğimiz zaman içimizin ciz edeceği şey Hani hacı bir tanesi öyle demiş ya Demiş ki Allah'a hamdolsun bugüne kadar demiş hiç sadakamı aksatmadım Hem de en sevdiğim bahçemden en sevdiğim mallardan verdim bugüne kadar Verdim vermeye ama demiş gel bir de bana sor Sanki bacağımı kopardılar Bu anlayış olacak bu zihniyet olacak. Bu bakış açısı olacak. Yani verdiğin zaman benden bir parça gitmiş gibi hissedeceksin. Sevdiğin şeylerden infakın anlamı budur. Yoksa köşede durup da senin gündeminde olmayan bir şey vermeyin diyor Allah. Sevdiğiniz şeylerden vermedikçe Allah'ın razı olduğu kul olamazsınız. Neydi? Sevdiğimiz şey verdiğimiz zaman içimiz cız edecek. Bacağımı kopardılar zannettim diyor ya böyle hissedeceğiz. Ama vereceğiz. Allah Azza ve Celle'nin bizden razı olması için vereceğiz. Peki dostlar. Muhtarama hazır Ekranlar başında bizleri seyreden kardeşlerimiz bir sual yöneteyim ben size. Bu bir sıkıntı mı? Sıkıntı. Sevdiğimiz şeylerden infak etmenin Gerekliliğini bilmeyenimiz var mı Allah aşkına? Var mı? Yok. Hepimiz biliyoruz. Sevdiğimiz şeylerden vermemiz gerektiğini Biliyoruz. Ama söyleyeceklerim önce Nefsime ha. Vallahi nefsime. Başta kendime söylüyorum. Öyleyse diyorum ki sıkıntı nerede? Yani biz sevdiğimiz şeylerden Niye infak edemiyoruz? Bunun temelinde Bir şey yatıyor söylüyorum. Gecenin en güçlü öğretilerinden bir tanesi Olacak inşallah. O da şudur. Bir kimse sevdiği şeylerden infak edemiyorsa dünya nimeti onun için ahiretten daha kıymetlidir daha çok seviyordur yani onun kendisinden ayrılmasına tahammül edemiyor demektir subhanallah doğru muyum kardeşler katılıyor musunuz yani dünya zineti bizim için daha ağır basıyor demektir ahireti hiç hesaba katmıyor demektir değil Dünya zinetine nedir? Daha da önem veriyor. Bazen o galip geliyor demektir. Şimdi biz bu formülü söyledik. Dedik ki kıymetli kardeşler, seste bir problem mi var dostlar? Evet. Neyse inşallah zaten ikmal ediyoruz dersimiz yavaş yavaş. Şimdi ne dedik? Sevdiğimiz şeylerden İnfak edemiyorsak dünya ziynetleri sevgi noktasında bize daha ağır basıyor dedim ya. İşte bunun aslında böyle olmaması gerektiğini bize Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öğretecek. Bakınız bugün çok önemli bir şey öğreneceğiz inşallah. Çok önemli. Biz sevdiğimiz şeylerden infak etmek istiyoruz. Vallahi istiyoruz. Bu samimiyet bizde var ama bazen kusurat gösteriyoruz. İşte nasıl olacağını Resulullah öğretecek. Ve inanın aslında dünya zinetini biraz seven, biraz gönül veren bir sahabeyi nasıl terbiye etmiş? Ve onun üzerinden de inşallah biz de terbiye olmaya çalışacağız. Abazar radıyallahu an Ubeydullah İbni Abbas'a anlatıyor. Diyor ki kardeşim Bakınız Bir şahsiyet inşa edecek Resulullah aleyhissalatu vesselam. Dikkat buyurun. Ubeydullah İbni Abbas'a diyor ki Abazar Kardeşim diyor bugün buralarda gezerken Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'la şöyle bir şey yaşamıştık diyor ve anlatmaya başlıyor. Diyor ki Resulullah Aleyhissalatu Vesselam bana dedi ki Ebazer Ebazer kardeşim Uhud Dağı var ya Uhud Dağı var ya Resulullah o Uhud Dağı dolusu kadar Allah bana altın verse önüme altın yığsa diyor ki bir miktarını dahi bırakmaksızın Allah Azza ve Celle'nin yolunda infak ederim. Kırat ölçeğini bilir misiniz? Duydunuz mu daha önce? Kırat. Bu mücevherleri ölçen çok hassas küçük ölçü birimidir. Kantar değil. Kantar daha büyüklerini ölçer. Kırat ise mücevherler için kullanılan özel bir tabirdir. Ölçü birimidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ya Ebezer Allah bana Uhud Dağı'nın büyüklüğü kadar altın ikram etseydi bir kıratını dahi geri komadan Allah yolunda infak ederdim. Ebezer diyor ki bakınız bakış açısına bakınız. Diyor ki Ya Resulallah Uhud Dağı çok büyük. O kadar diyor altının içerisinden bir kantarını da mı koymazdın? Resulullah Aleyhissalatü Vesselam celalleniyor. Diyor ki ya bazar ben azaltıyorum sen çoğaltıyorsun. Ben kıratı bile geri komam diyorum sen kantardan bahsediyorsun. Ya bazar ben ahiret istediğimi söylüyorum sen bana dünyadan bahsediyorsun. Ben bir kıratını dahi geride bırakmam diyorum sen kantardan bahsediyorsun. Ben azaltıyorum sen çoğaltıyorsun ya bazar. Peygamber Resulullah böyle dedi bana. Gelelim şimdi meseleye. Ebazar ne oldu? Subhanallah. Öyle bir mûmessil oldu ki ahiret merkezli bakmayı öğretti bize. Sonradan gelen kardeşlerine 1400 sene sonrasına miras bıraktı. Hayatını bize miras bıraktı bu manada. Bir gün sahabenin bir tanesi hasta yatağında Ebazere ziyarete gelir. Der ki Ebazar bir abdest alacak ibriğin var bir de halın diğer eşyaların nerede deyince işte Rasulullah aleyhissalatuhissalamın dünya ve ahiret terbiyesinden geçmiş Ebazer konuşur artık diyor ki Lene beytun hunek bizim azotede diyor bir evimiz var oraya yatırım yapıyoruz nereden öğrendi Ebazar böyle bakmayı ha? Kim öğretti ona ahireti dünyadan daha çok sevmeyi? Siz söyleyin Allah aşkına. Hı? Resulullah aleyhissalatu vesselam. Yine aynı ebazer ağacın altında bir gün yatıyor. Osman radıyallahu anh ebazeri görür. O ahirete hiç tevessül etmemiştir ya. Bilir Osman radıyallahu anh bunu. Kölesine der ki şu altını al. Şu ağacın altında yatan, yatan adama vermeye ikna et. Onun bunu almasına ikna et. Seni azad ettim hürsün. Allah Bir düşünün şimdi bizim dünyamızda düşünün. Birisine para vermeyi ikna edeceksin serbestsin. Kim almaz ki? Köle diyor ki tamam ben azat oldum. Kesin gözüyle gidiyor. Ebezer radıyallahu anh'a yattığı yerden uyandırıyor. Diyor ki kalk. Diyor ki kesi altına al. Diyor ki almam. Ya al almam al söylemiyor da köle olduğunu yani ilk önce ikna etmeye çalışıyor diyor ki al kardeşim bak harcarsın üstüne başına bir şeyler alırsın vesaire vesaire. Ama Osman radıyallahu Allah başta ona demişti ki almaz ama sen yine de dene götürdü ikna etmeye çalışıyor en nihayetinde diyor ki kardeşim bunu al lütfen İstirham ediyorum bak ben bir köleyim sahibim bunu sana vermem. Ve bunu almana ikna etmem mukabilinde Beni hür sayacak azat edecek Allah rızası için aldayınca kardeşim Allah rızası başım üstüne Kardeşim senin özgür olmanı vallahi isterim ama Ben bu keseyi bu altına alırsam Sen özgür olacaksın Bense dünyanın kölesi Vallahi kabul etmem Ebe Zara bu bakış açısını kim öğretti Allah aşkına Resulullah aleyhissalatu vesselam öğretti. Bir kantarını bıraksaydın diyen bir kese altına tamah etmedi. Şimdi neydi? Formül, sevdiğimiz şeylerden infak etmek istiyorsak işe dünya zinetlerini ahiretten ahiretteki zinet ve nimetlerden daha az seveceğiz. Allah bize kolay kılsın. Şimdi ben sevdikleri şeylerden infak eden iki tane sahabe misafir edeceğim. Zeyd İbni Haris radıyallahu anh. Daha önce sohbetlerimin arasında böyle kısa kısa değinmiştim Zeyd'in örneğine. Ama bugün inşallah kamil manada paylaşayım. Resulullah aleyhissalatu vesselam lan تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe Allah'ın razı olduğu kul olamazsınız ayetini duyunca gider düşünür der ki ben acaba neyi seviyorum neyi düşünüyor aslında az önce benim söylediğim vardı ya aslında bunu teyit ediyor verdiği zaman canı acıyacak cız edecek cız diyecek ki varken de ama yokluğunu arıyorum dediği şey olacak düşünür taşınır Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna Seyl adlı atıyla beraber gelir. Zeyd İbni Haris radıyallahu anh. Der ki, Ya Resulallah, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ hatta تُنْفِقُوا مِمَّا tuhibun. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe Allah'ın razı olduğu kul olamazsınız. Ayeti kerime, celile-i tayyibe mucibince sen ve alemlerin Rabbi olan Allah. Şahid olunuz ki çok sevdiğim, üzerine binip de Allah uğrunda cihat ettiğim seyl adla altını sana ve Allah Azze ve yoluna infak ediyorum kabul buyur. Vallahi bunu söylemek kolay değil. Ha. Allah yolunda cihat etme arzusunda olan bir kimse için at ne kadar değerlidir siz düşünün hele Zeyd bin Haris gibi radıyallahu an gibi bir komutansa subhanallah cız edecek işte ayette bunu öngörüyor ve böyle olmayı tavsiye ediyor, telkin ediyor bize dostlar son misafirimi de ağırlayayım ondan sonra inşallah bu akşamki sohbetimizde nihayetlendirelim Abdullah ibn Omar yine dedim ya anlatacağım onu sonra sakladım Radıyallahu an sevdiğimiz şeylerden infak etmeyi öğretecek bize çok kolay belki çok basit bir örnek ama hakikaten öğretisi çok. Biz Abu Talha Radıyallahu an'tan hurma bahçesini infak ettiğini duyduk. Un, un infak eden sahabeler de duyduk. Kendisini namazdan alıkoyan çok sevdiğinden dolayı İslam'dan bir şeyler acaba kaçırır mıyım endişesiyle hurma bahçelerini infak eden sahabeleri de duyduk. Ama Abdullah İbni Ömer bize mesele eğer sevdiğin şeyse onu infak edeceksin. Bunu öğretecek. Mesele onu sevmek. Büyüklüğü ya da küçüklüğü değil vallahi. Sevmek. Ona çok değer vermek. Ve değer verdiğimiz şeyi Allah yolunda infak edebilmek. Abdullah İbni Ömer. Radıyallahu an Medine sokaklarında bir oyana bir oyana koşturup şeker dağıtıyormuş. Şeker ya. Bildiğimiz şeker. Her gören şaşırıyor. Ya diyor ki Abdullah biz hurmayı duyduk. Arpayı, buğdayı, ne bileyim, işte ne bileyim unu, bulguru bunları duyduk da şekeri hiç görmedik Abdullah. Tabi dağıtmaya devam ediyor Abdullah ibn Umar. Hiç istifini bozmadan. Şeker dağıtıyor Medine sokaklarında. Birisi durduruyor diyor ki Abdullah artık merak ediyoruz. Yani niye şeker deyince diyor ki vallahi kardeşlerim mesele eğer Allah azza ve celle'nin bizi muhatap alıp inzal buyurduğu ayete muhatap olabilmekse sevdiğinden infak etmektir. Ki Allah'ın kulu Abdullah enel fakir diyor tatlıyı çok seviyor. Yemeden de duramıyor onun için Medine'ye en çok sevdiğim şeyi dağıtıyorum. Şeker dağıtıyorum. Bu Abdullah diyor tatlısız yapamıyor. Allah cümlemize böyle anlayışlar nasip etsin. Medine sokaklarında şeker dağıtıyor. Sebebi? Ayet onu muhatap almış. Ayete muhatap olabilmek için sevdiği şeyden infak ediyor. Sevdiğim de şey tatlıdır diyor. İnsanlara şeker dağıtıyorum. Neydi bu gecenin azı? Bir, kendimiz için istediğimizi, kardeşimiz için isteyeceğiz. İki, içimizin verdiğimiz zaman cız edeceği şeylerden infak edeceğiz. Rabbim bize muvaffakiyetler versin. Söylediklerimizle amil olmayı nasip etsin. Cümlenizden razı ve memnun olsun inşallah. Subhan Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. Ve selamun aleyl murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.